Biz tarih boyunca zulme uğramış mahrumlar ve mazlumlarız. Bizim Allah'tan başka kimimiz, kimsemiz yoktur. ...binlerce parçaya da ayırsalar bedenimizi... gene de zulümle savaşmaktan el çekmeyiz. Bir değil, on değil... Yüz değil, binlerce olay. Kan akar, can yanar, göz ağlar, dillere kolay. Gözyaşı akabilse sel olur, diller söyleyebilse lal olur. Parmaklar yazabilse felç olur, acılara, elemlere Yağmalar, zindanlar, zincirler, binlerce idam. Sevimsiz, vicdansız, imansız bir sürü adam. Küfre, işkenceye ayarlanmış, insan sindirmeye kiralanmış, etleri kemirmeye dadanmış, alçaklardı, uşaklardı. der yaşlılar çocuklar binlerce şehit çalışır çırpınır sabreder bunca mücahid amaçları İslam'ı yüceltmek küfre karşı imanı yükseltmek nesilleri Kur'an'la beslemek Allah için Rahman için Avrupa, Amerika, Varşova ve uşakları Yaktılar, yıktılar, vurdular tüm kuşakları Amaçları İslam'ı yok etmek Köpekçe mideleri doldurmak Vahşice düşünceler üretmek Küfür için, ilhat için Sitemli, çileli Zahmetli, dikenli yollar, rahmete, şefkate, cennete açılmış kollar. Altın işlemeli yüksek döşekler, tahtları zümrütle bezenmiş köşkler. Özenle donatılmış cennetler, şehid için, bilen için.